Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 87. Bölüm Derviş Beşir İğneci Ayşe teyze kendisini kovunca Soluğu kütüphanede yanımda aldı. Abi. Ayşe Hanım beni kovdu. Aa, nasıl kovdu yani? Neden? Ne oldu ki? Medine-i Münevverenin tozu şifadır hadisini hatırlattım. Kovdu. <gülüyor> Nasihat mı ettin? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Fakat ben idaresizliğimden dolayı bu zılgıtı yedim. Derler ki üç mahluka doğrudan doğruya laf söylenmez. Bunlardan biri de kadındır. Bunu bildiğim halde kaza ve kaderin önüne geçemedim. ...dilimi tutamadım. Hacı Beşir... ...üç mahluk dedin... ...sadece birini söyledin... ...diğerleri kimler? Biri deli... ...biri çocuk... ...biri de kadın. Deliye söz söylenmez... ...çocukla kadın da laf anlamaz. <gülüyor> Demek bunun için kovuldun... ...bense başka şeyden korkmuştum. Neden yani... ...nasıl başka şeyden? Zannettim ki gittin... ...yahu bacım neden dul oturup duruyorsun... ''Hiç olmazsa bir iki altında bulunun, öyle ölün. Nedir bu dul haliniz?'' dedin diye korktum. Suçun buysa kolay. Şimdi gidersin. ''Bacım, hocam beni yine gönderdi. Hele bir çık da ölçü alayım.'' dersin. Bu defa kovmaz mı? Kovmaz, kovmaz, korkma. Git ölçüyü al da gereğini yapalım. İyi, haklısın. Hacı Beşir sonunda işi yaptı, duayı aldı. Fevkalade fedakar, çilekeş bir insandı. 1950'li yıllarda Kemal Pilavoğlu Bey hacca gelmişti. Beraberinde Ereğli Demirçelik Fabrikası'nın muhasebat umum müdürü Şerif Bey de vardı. Şerif Bey Samsunlu'ydu. Çok muhterem, kültürlü bir insandı. Medine-i tanışıp ahbab olmuştuk. Konumuzun Şerif Bey'le ilgisini kuramadım ama. Hacı Beşir'in dostuydu bu Şerif Bey. Emekli olunca hastalanmış, gözleri görmez olmuş. Doktorlar dekolman demişler. Gözünün ağ tabakası yırtılmış. Ameliyat etmişler ama fayda vermemiş, gözleri görmez olmuş. Allah Allah! İmtihanlar türlü türlü işte. Bu Şerif Bey, kalan günlerimi Medine-i Münevvere'de geçireyim... Dostum Ali Ulvi Bey bana rubatlardan, yurtlardan birinde bir oda bulur diye düşünmüş. Çıktı geldi. Kütüphanede görüştük. Sakal bırakmış. İlk geldiğinde sordu. Beni tanıyabildiniz mi kardeşlik? Sesinizden tanıdım Şerif Bey. Hoş geldiniz. Zekai Hoca insanın üç şeyi değişmez derdi. Yürüyüşü, sesi, gözü. Bizim gözler değişti maalesef. Evet, gözünüz arızalanmış. Sesinizden tanıdım Şerif Bey, geçmiş olsun. Ailemi de kaybettim. Oğlum modern bir kız aldı. Ben artık kalan ömrümü Allah'a yakın olarak... ...ibadet ve taahhütle geçireyim diyorum. Oğlumda kalsam rahatları kaçacak. En iyisi Medine-i Münevvere'ye iltica edeyim dedim. Bana kalacak bir yer bulabilir miyiz? Bakacağız Şerif Bey, bakacağız. Allah büyüktür. Şerif Bey'i, Harem-i Şerif civarındaki Karabaş Medresesi'nin bir odasına yerleştirdik. Hali vakti yerindeydi, maaşı da vardı. Kimseye muhtaç değildi. Kendi başına idare edebiliyor muydu? Ediyordu hamdüllah. O senenin hac mevsimi gelince dedi ki... Dostum Ali Ulvi Bey, bir veda hacı yapmak istiyorum. Biliyorsun, amayım, körüm, bu halimle beni kimse götüremez. Madem ki sen de gidiyorsun, beni de götürür müsün? Elbette Şerif Bey, elbette. Lakin biz ailecek gidiyoruz, hanım da var. Bizimle biraz zor olabilir ama Hacı Beşir size arkadaşlık edecek. Allah'ın izniyle seni götürüp getirecek. Minnettar olurum. Şerif Bey sofu bir insandı. Nafilelere de çok dikkat ederdi. İnsanın gözleri görmeyince nafileleri yapmak pek kolay değildir. Hac gibi hele bir de amaysan zahmetli olabilecek bir ibadet sırasında çok zor olur. Hacdaki nafilelerden mi söz ediyorsunuz? Evet. Şerif Bey o haliyle nafileleri de yapmak istiyor. Mekke'ye varıp Tavaf sahi diyorlar. Arafat müzdelif ederken minaya geliyorlar. Şerif Bey diyor ki... Hacı Beşir, Mina mescidinde kalalım ha? Olmaz mı? Peki Şerif Bey, hay hay olur. Bundan sonrasını Hacı Beşir'den dinleyelim. Mescide ilk vardığımızda tenhaydı. Kendimize müsait bir yer bulduk. İlk gelenlerden olmuştuk. Çadırı olmayanlar mescitte kalıyor. Etrafında hamamlar, yüz numaralar var. Abdest alacak yerler var. Rahatlık fakat izdihamlı, kalabalık. Akşam namazına yarım saat kadar var. Şerif Bey, ben bir abdest tazeliyim demez mi? İnsanlara basa basa çıktık, ibrik bulduk. Yer ayarladım, abdest aldırdım. Kalabalık iyice bastırdı. ...namaz oldu olacak. Şerif amca ne dese beğenirsiniz. Abdestim vardı ama... ...nur üzerine nur olsun diye tekrar aldım. Amca... ayhanın altını öpeyim. Ne yaptın yahu? Şu yaptığımız nur üstüne nur değil... zulüm üstüne zulüm oldu. Kaç bin insanı çiğneyerek çıktık biliyor musun? Neden öyle diyorsun Hacı Beşir... Artık geldiğimiz yere dönebilmek mümkün değil Her taraf tıklım tıklım dolu Şimdi karton bulup namazı caddede kılacağız Yapma Hacı Beşir Makbul olan mescidin içinde olma. Hiç kusura bakma Onu mescidin içindeyken düşünecektik Veda tavafına girdik İki saatimiz var Otobüsten iki saat mühlet verdiler Yerimiz hazır Veda tavafını yapıp Medine'ye döneceğiz. Tavaf öyle kalabalık ki sorma. Şerif Beyle Hacı Beşir tavafa girmişler. Ama kalabalık fırtınaya tutulmuş deniz gibi. Hacı Beşir bakmış ki bu kalabalıkta Şerif Bey'i elinden tutarak koluna girerek yürütmek mümkün değil. Sırtına almış. "Bin amca sırtıma." demiş. Şerif Bey şaşırmış ama Hacı Beşir tuttuğu gibi sırtını alıvermiş Şerif Bey'i. Tavaf duasını okuyarak yürümeye başlamışlar. Maşallah Hacı Beşir güçlü kuvvetli demek. Güçlü kuvvetli, güçlü kuvvetli. Onları böyle gören halk babasını tavaf ettiriyor sanmış. Yolu açmışlar. Tebrik edenler mi istersin, tebcil edenler mi? Hacı Beşir iyice yorulmuş. Ter tırnağımdan aktı. Yedi şavtı nasıl bitirdiğimize ben de şaştım derdi. Dönüşte Şerif Bey'le görüştük. Ali Ulvi Bey bu Hacı Beşir Evliya benim gibi müşkil pesent bir adamı hacca götürdü. Bütün görevleri tam yaptırdı ve getirdi. Mina'da verdiğim sıkıntıya sabretti. Yalnız bana bir söz söyledi ki... ...bu söz tarihe geçmeli. Nasıl bir sözdü o? Şöyle dedi... Amca, bu nurun ala nur olmadı. Zulmet üstüne zulmet oldu. Sen ne yaptın biliyor musun? Belki on bin kişinin ayağına bastın. Görme özürlü olduğun için kimse bir şey demedi. Yoksa bizi orada bir güzel dövebilirlerdi. Yahu bu dinin kolaylık tarafını neden akıl edemiyoruz ki? Bir gün bizim evde tamirat vardı. Beşir Usta'yı çağırmıştım. Yanında iki hacı varmış. Birlikte eve gelmişler. Ben evde yoktum. Hacı Beşir çalışmaya başlamış. Ötekiler de aralarında konuşuyorlarmış. Bizim hanım duymuş. Ne konuşuyorlarmış? Hacıların Mekke ve Medine'deki durumlarını tenkit ediyorlarmış, çekiştiriyorlarmış. Hacı Beşir buna dayanabilir mi Ne yapmış peki? İşi bırakıp misafirlerine demiş ki. Yahu memleketinizde o kadar fısku ficur, o kadar felaket ve facayı bırakıp da burayı mı ıslaha geldiniz? Yahu memleketinizde tenkıydı edecek yer hiç yok mu? Tavafta neden kadın erkeke ayrılmıyor diye tenkıydı diyorsunuz? Yahu tavaf fırtına gibi bir şeydir. Tavafta insan ayırmaya imkan ve ihtimal yoktur. Burnunuzun dibinde olup bitenleri görmüyorsunuz. Tavafı tenkit ediyorsunuz. Tövbe edin tövbe. Koyun hendekten atlarken keçi demiş ki arkan açıldı. Koyun gülmüş. Ayol seninki her gün açık. Siz de o keçiye benziyorsunuz. Lafını da esirgemiyor mübarek. Mekke'de 1980'de Kabe baskını hadisesi olmuştu. Bu vakadan bir ay kadar evvel Hacı Beşir kütüphaneye geldi. Abi seninle hususi görüşmek istiyorum dedi. Bir kenara çekildik anlatmaya başladı. Üç gecedir bana rüyamda sen Mehdi'sin diyorlar. Nedir bu abi? Bunu kimseye söyleyemem. Siz benim sırdaşımsınız. A acaba bu ne haldir? Ne yapmam lazım? Hacı veşir bahtiyarsın. Mehdi demek, Allah yolunu bulmuş hidayete ermiş demek. Allah'a şükret. Yani tuttuğun yol iyidir. Ehli sünnet vel cemaat yoludur. Hidayete ermişsin demektir. Mehdi böyle mi yani? İyi yahu. Her gün her namazın her rekatında Fatiha suresini okurken, ''Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, bizi hidayete erdir, sapmayalım, senden ayrılan yollara düşmeyelim, sana giden yoldan, ana caddeden bizi ayırma'' diyoruz. Evet, diyoruz. Mehdi, hidayete ermiş demek. Bu duaların kabul olmuş demek ki elhamdülillah. Bu rüyadan bir ay sonra kanlı Kabe baskını oldu. Bu işi yapanlar yakalanıp idam edildiler. Sekiz tanesi de Medine-i Münevvere'de öldürüldü. Hacı Beşir onları görmüş. Heyecanla kütüphaneye geldi. Hocam, Allah sizden razı olsun. Allah... Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Hayırdır inşallah Hacı Beşir. Az önce boynu vurulanları gördüm. Eğer o rüyayı senden başka birine açsaydım... ...benim boynum da gitmişti. Mehdi'yim bilmem ne deseydim... ...ne Mehdi'si fitne mi çıkarmak istiyorsun diyeceklerdi. Belki bizim kelle de gidecekti. O rüyamı öyle güzel izah ettin ki... ...nefsi emmareye gidecek bir yol bırakmadın. Hocam... Allah senden razı olsun. Hacı Beşir Efendi'nin oğlu Nezir annesiz büyüdü. İlk mektepten sonra okuyamadı. Marangoz oldu. Türkiye'ye dönerek askerliğini yaptı. Bir müddet Ankara'da annesinin yanında kaldı ve yine Medine'yi münevvereye geldi. Medine insanı pek kolay bırakmıyor galiba. Kısmeti olanı bırakmıyor desek. Medine'de şıh Behlül derler, Cezayirli bir zat vardı. Hasta okurdu. Riyaddaki zenginlere bile okur, Allah'ın izniyle şifaya vesile olurdu. Onlar da hediye yahut para verirlerdi. Zengin oldu. Kendine arsalar aldı. Peki, nezirle bunun ne ilgisi var? Nezir de hasta mıydı yoksa? Dur, dur, acele etme. Bu Şıh Behlül'ün oğulları Nezir'le ilkokulda arkadaşmışlar. Nezir'i kardeş gibi sevmişler. Bir gün Nezir'e demişler ki... Nezir, bizim hepimizin işleri var, oraya buraya gidiyoruz. Halbuki babamıza devamlı hizmet edecek bir şoför lazım. Sen bizim kardeşimizsin. Şu işi kabul et. Babamızı istediği yere götürüverirsin. Sonuç? Sonuç... Nezir, Şeh Behlül'e şoför oldu. Gezmelere, Umre'ye, Hacca götürür getirirdi. O evin çocuğu gibiydi. Evin kızı Ayşe de Nezir'e gönül verince... e ee? Bir gün Hacı Beşir telaşla fakire geldi. 87. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon. Thank you.